Sallallahu wahdahu la xerikala. Ba' الله Muhammadan, abduhu, walazuluhu. Sallallahu wahdahu la xerikala. Sallallahu wahdahu Sallallahu wahdahu la xerikala. Sallallahu wahdahu la xerikala. Sallallahu wahdahu la xerikala. Sallallahu wahdahu ki meclisimizde kardeşlerim bu meca fitte Allah'tan başkasına hayvan kesme hakkında varit olan şeyler babını işledikten sonra bu bapta Allah tebaar kebete ala'dan başkasına isterse onu tazim etmek veya ona takarrub etmek için olsun. İsterse de Allah'ı tazim etmek veya Allah'ı tekarruf etmek için ondan başkasının adıyla olsun. Bu her iki surette de ondan başkasına kurban kesmenin, hayvan boğazlamanın, kan akıtmanın şirk sahibini, kişiyi İslam milletinden çıkartacak büyük şirk olduğunu beyan ettikten sonra İmam Muhammed İbn-i Rahimahullah bu bapta ...bununla alakalı bir meseleyi daha beyan edecek. Bu babın ismine demiş ki... ...babu... ...babun... ...la yuzbahu lillahi... ...Allah için hayvan kesilmez. Bir mekanin... ...öyle bir yerdeki... ...yuzbahu fihi li gayrillah... ...orada Allah'tan başkası için hayvan kesiliyor. Yani... ...Allah'tan başkası için hayvan kesilen bir yerde... Allah için hayvan kesilmeyeceği bab. Aradaki fark var değil mi? Önceki bapta Allah'tan başkasına kurban kesmenin, Allah'tan başkasına hayvan boğazlamanın nehiyi ve bunun şirkten olduğu beyan edildikten sonra bu bapta beyan edilen şey Allah için hayvan kesmenin yasaklanmış olduğu, yasaklanacak olduğu. Bu da babın başlığında şununla tahlil edilmiş. Zira orada Allah'tan başkasına ...hayvan kesiliyorsa. Bu babın altında İmam Rahimahullah... ...bir ayet ve bir hadis... ...zikretmişler. Bunları okuyalım inşallah. Kısaca gerekli talikleri notlara düşelim. Babun... ...la yüzbahu lillahi... mekanin yüzbahu fihi li gayrillah. Allah'tan başkası için... ...hayvan kesilen bir yerde... Allah için hayvan kesilmeyeceği babu. Ve kavlillahi teala, ve Allah teala'nın şu buyruğu. Diyor ki Rabbimiz tepareke ve teala, La takum fihi ebeden Orada asla ebediyen namaz kılma. Le mescidun ussise ala takwa min evveli Daha ilk günden Takva üzere tesis edilen, takva üzere kurulan mezcit ahakku en taku mefihi içerisinde namaz kılman için daha evladır, içerisinde namaz kılmana daha layıktır. Fihirijalun yuhibbu na en yatathharu ve orada temizlenmeyi seven adamlar erler var. Wallahu yuhibbul mutahhirin Allah temizlenenleri sever. <gülüyor> İmam Allah Allah'tan başkasına kurban kesilen bir yerde Allah için kurban kesmenin yasak olduğuna bu ayeti kerimeyle istidlal etmiş. Acaba bu ayette babın başlığında zikredilen bu meseleye delil olacak, delil olmaya münasip olan şey nerede? Şurada kardeşlerim. Bu ayette Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in içinde namazı ikame etmesi nehyedilen mescid Hepiniz hatırlayacaksınız siyer bilgilerinden. Dırar mescidi denilen mescid. Tevbe suresinde Allah Subhanahu ve teala bu mescidden bahsediyor. Ve münafıkların bazı amaçlar için bir mescit edindiğini zikrediyor. O amaçları şöyle sıralıyor Rabbimiz. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا Onlar ki bir mescit edindiler. Dıraran, zarar verme amaçlı. Müslümanlara zarar vermek maksadıyla bir mescit edindiler ve kufran, mescit edinmelerindeki bir amaç küfür için ve tefrikan beyne'l mu'minin ve müminler arasında ayrılık tefrika çıkartmak için ve irsaden limen harabe'llaha ve resuluhu min ve önceden Allah'a ve onun resulüne harp eden savaş açan kimseleri gözetmek için onlara destek olmak için bir mescit açtılar Allah Teala bu mescidi böyle vasf ediyor. Zarar vermek için, küfür için, müminler arasında tefrika yapmak için ve Allah'a ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme muharebe eden kimselere, kimseleri gözetmek için, gözetlemek için, onları beklemek, onlarla teavun etmek, yardımlaşmak için bir mescid açtılar. Sonun Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, bu bizim babımızda zikre geçen ayette, la تَكُمْ ebeden Orada ebeden namaza durma. Orada asla namaz kılma. Allah Tebareke ve Teala, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemi bu amaçlar için tesis edilmiş olan o mescitte bu amaçlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kastında ve niyetinde olmadığı halde bu bahsedilen amaçlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kastında ve niyetinde olmadığı halde orada namaz kılmasını men ediyor. Orada Allah Subhanahu ve teala'ya namaz kılmasın. Müminlere zarar vermek için değil. Küfür için değil. Aksine iman için, tevhid için. Müminlerin arasında tefrik yapmak için değil. Aksine müminlerin arasını birleştirmek için. Allah'a ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme muharebe edenleri gözetmek. Onlarla yardımlaşmak için değil. Bizatihi onlarla muharebe etmek maksadıyla. Yani kendisinde olan kasıt. Bu olduğu halde bundan başkasının olması mümkün olmayacağı halde Allah Teala ve Teala Nebisi'ni ve onunla beraber diğer bütün müminleri bu esaslar üzerine bina edilen tesis edilen mescitte namaz kılmaktan men etmiştir, nehy Bu ayetin babın başlığıyla münasebeti eğer bir yerde bizlerin yapmak istediği amele Benzer, zahiren o amelin suretinde yapılan bir amel. Eğer bizlerin taşıdığı niyeti taşımadan yapılıyorsa. Ve bizlerin taşımadığı bu niyetler küfür gibi, müminler arasında tefrik gibi, Allah'tan başkasına ibadet gibi konumuzun üzerinde. Başka şeyler ise sırf o mekanda bu başka niyetleri taşıyan kimselerle zahiri bir iştirak olmasın diye. Dışarıdan bakanlar onlarla bizi aynı zannetmesinler diye. Biz de zahiri suretimizde bu amel yaparken onlara benzemeyelim diye Allah bu mescitte namaz kılmayı men etti. Öyleyse bir mekan tasavvur edin. Orada Allah'tan başkası için kurbanlar kesiliyor. Allah'tan başkasına kurbanlar kesiliyor. Onlara takarrub etmek için. Bir mümin gidip de hayır benim bu başkalarıyla bir alakam yok. Ben sadece Allah için kurban keseceğim burada dese o kimse bu ayetteki bu mescitte namaz kılmanın kapsamına aynı illet birliğinden dolayı dahil olur. Ona denilir ki sen orada ebediyen kurban kesme. Çünkü sen orada kurban kestiğin zaman, orada orada kurban kesenlerin niyetlerini ve kasıtlarını sen taşımadığın halde sadece o mekanda onlarla müşareke etmen, onlara o mekanda iştirak etmen ve zahiri suret itibariyle dışarıdan bakıldığı zaman, o mekanda Allah'tan başkasında kurban kesenlere benziyor olman sebebiyle orada kurban kesmek yasaktır. Bu ayetin babın başlığına olan münasebeti böyle. Le mescidu ussisa ala takva min awwali Daha ilk günden takva üzere tesis edilen kurulan mescid, ki bu mescitle alakalı alimlerin bir kısmı bunun Kuba Mescidi olduğunu söylüyorlar. ...bazı hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde... ...nebi sallallahu aleyhi ve sellem... ...bunun kendi mescidi... ...yani mescidi nebevi olduğunu beyan etmiş. Her halükarda bu ikisi de... ...kuba mescidide ...nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi olan... ...mescidi nebevi de... ...daha ilk günden takva üzere tesis edilen... ...mescid olma vasfını... ...taşıyorlar. Burada zikri geçiren mescidin o veya o olması... ...önemli değil. Yani bu mescidin takva üzere tesis edilmiş olması... İman üzere tesis edilmiş olması, bu münafıkların kastettiği niyetlerden beri olması, orada namazı ikame etmek için daha evladır. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُ Allah Teala diyor ki, orada temizlenmeyi seven insanlar var. Temizlenmeyi seven demek, yani öncelikli olarak bu ayetin de siyakıyla münasebetli, küfürden, şirkten ve nifaktan temizlenmeyi. Sonra bunların dımnında necasetlerden de temizlenmeyi, pisliklerden de temizlenmeyi seven kimseler var. Ki Allah temizlenenleri sever. Kalplerini küfürden temizleyenleri, şirkten temizleyenleri, nifaktan temizleyen, temizleyenleri, bedenlerini necasetten, pisliklerden temizleyenleri, arındıranları Allah tebareke ve teala sever. Bu ayet-i kerimede inşallah mesele vaadı. Bir mekanda. Allah'tan başkası adına bir ibadet yapılıyorsa, o mekanda bu ibadeti yapmak, Allah'tan başkası adına yapmak ile meşhur olmuş bir yerse, bilinen bir yerse, orada sizin, o mekanda bu ibadeti yapan kimselerin niyetine müşahareket etmeniz zorunlu değil. Bu niyete müşahareke etmiyorsanız bile, onlarla bu niyeti paylaşmıyorsanız bile, orada Allah'a yaptığınız ibadet caiz olmaz sadece bu zahiri benzerliği def etmek ortadan kaldırmak için. Bunun bir benzeri namaz vakitleriyle alakalı yasaklamada da gelmiş değil mi? Namaz vakitleriyle alakalı bazı vakitlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmamızı yasaklamış. Bunu da o vakitlerin güneşe ibadet eden kimselerin ona secde ettikleri yani Allah'tan başkasına ibadet ettikleri, secde ettikleri vakit olmayla tahlil etmiş. Bunun gerekçesi olarak bunu söylemiş. Peki o vakitlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize güneşe secde etmemizi mi nehy ediyor? Hayır güneşe secde etmemizi nehy etmiyor. Güneşe secde etmek, güneşe ibadet etmek. Belki aklının ucuna bile gelmeyecek ebediyen mümine o vakitlerde Allah'a secde etmeyi nehy ediyor. Güneşe secde edenlerle bu zahiri surette bile arasında bir benzerlik olmasın diye onlarla bu vakitte muvafakat etmesinler diye. İşte o vakitlerle alakalı muvafakat bu ayet-i kerimede de geçen ne ile alakalı? Mekanlar ile alakalı bir zahiri muvafakat. Bu ayet-i kerime başka bir meseleyi Şeyh rahimehullah kıyas ve istinbat yoluyla bu başta delil olarak getirdi. Sonra da bir hadis zikretmiş burada. Bu hadis konuyla direkt <gülüyor> ilişkili, direkt alakalı. Diyor ki İmam rahimehullah An sabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala. Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu dedi ki: Nezer reculun bir adam adak adadı en yadhbaha iblen bi buwana. Buwana denilen bir mekanda bir deve kesmeyi adak adadı. Fesa'ala an sallallahu alayhi ve sellem Ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordu bu ada alakalı. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hel min avthânil cahiliyeti yu'bet. Orada cahiliyede iken kendisine ibadet edilen putlardan bir put var mıydı? Kâlu la. De yoktu.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 Ardından dedi ki: la wafa li fi Allah'a isyan hususunda, Allah'a isyanı içeren bir adaa vefa edilmez. Allah'a isyan ifade eden bir adak yerine getirilmez. <gülüyor> "Ve la fi la ve adam oğlunun, insanın malik olmadığı, sahip olmadığı bir şeyi adamasında da bunu yerine getirmesi yoktur." dedi. Ravahu Abu Davud. O isnaduhu ala şartihima. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş ve bunun isnadı ala şartihima o ikisinin şartına göredir. Yani o ikisi deyince kim demiş demiş oluyor? Buhari ve Müslim. Bu hadiseref de anlatılan başlık ile dilek alakalı direkt ilişkili. Bir adam buva nedenilen denilen bir yerde adak adamış. Orada deve kesmeye adamış. Ve bu adayla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme istifsar ediyor. Ona soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu adanı yerine getirip getirmemesiyle alakalı ona cevap vermeden önce adam buvane diye bir yerde adamış ya da şu ihtimali göz önünde bulundurarak acaba bu ihtimal bu adakta mevcut mudur diye adama bunu soruyor. Diyor ki orada o buvane denilen ada adadığı o yerde Cahiliye zamanında kendisine ibadet edilen bir put var mıydı? Adam diyor ki yoktu. Diyorlar ki yoktu. Peki orada cahiliye zamanında cahiliye panayırlarından, cahiliye bayramlarından, bayram yerlerinden böyle bir yer var mıydı? <gülüyor> Diyorlar ki yoktu. Bunun ardından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zaman adağını yerine getir. Adağına vefa göster. Biz buradan anlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu soruları sorması. Arkasından da adağını yerine getirmesini bu sorulara verdiği olumsuz cevaplar üzerine bina etmesi. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin birinci sorusuna orada cahiliye putlarından bir put var mıydı sorusuna evet karşılığını alsaydı cevabı olumlu olarak vermeyecekti. Eğer orada onların bayramlarından bir bayram var mı sorusuna evet karşılığını alsaydı orada bu adağı yerine getirmeye izin vermeyecekti eğer bunlarla beraber bu orada ada yapmaya izin verecek olsaydı, burada bunları sorup olumsuz cevaplar aldıktan sonra böyle olumlu bir cevap vermesi uygun olmazdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamın bu sorusundan işkillendi. İşkillenmek var mı? İşkillendi. Yani bu, buane denilen özel bir yerde neden adasın adam? Sonra... Olması muhtemel bir mevsedeyi def için adama istifzar etti, sordu. Dedi ki orada böyle bir şey var mıydı? Yok. Böyle bir şey var mıydı? Yok. İyi tamam o zaman kesebilirsin dedi. Yani bu ihtimallerden birisi orada varit olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bu adağını yerine getirmesine izin vermeyecekti. Yukarıda zikrettiğimiz illet sebebiyle. Zira eğer orada cahiliyede kendisine ibadet edilen bir put olmuş olsaydı, Aradan yıllar geçmesine rağmen o cahiliye zamanında ibadet edilen put ortadan kalkmış olmasına rağmen bu adamın niyetinde o puta kurban kesmek gibi bir kasıt ve niyet olmamasına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir yerde hayvan boğazlamayı bu ada yerine getirmeyi müsaade etmeyecekti. Yukarıda zikrettiğimiz illetten dolayı. Yani bütün bu şeyler aslında tamam oranın artık unutulmuş. Cahiliyede bir put vardı ama şimdi Yok. Onlar o puta kurban kesiyorlardı ama bu adam o puta kurban kesmeyecek. Bu, ihtim bu ihtimaller nef yolduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mekanda onun adağını yerine getirmesine müsaade etmeyecekti. Yani bu kadar uzak ihtimal ile beraber zahiri surette o mekanda daha önce böyle bir itikadın olmuş olması orada böyle bir ibadetin ikame edilmesine mani olacağı için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Avfi yerine getir Fe innehu la ve fääli nadrin. Şöyle bir adağı yerine getirmek yoktur. Şu adak yerine getirilmez. Hangisi? Fi maasiyetillah Allah'a isyan hususunda. Buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu sorulara olumlu cevap aldığı takdirde. Yani orada önceden cahiliyede kendisine tapılan putlardan bir put olsaydı veya onların bayramlarından bir bayram olsaydı bu adağa gidip orada yerine getirmek ne olacaktı? Allah'a masiyet olacaktı açık bir şekilde değil mi? Çünkü diyor ki adağını yerine getir zira Allah'a masiyette adağı yerine getirmek diye bir şey yoktur. Yani bu dediğin şeyler eğer orada olmuş olsaydı bu adak Allah'a masiyet ifade edeceği için yerine getirilme si, caiz olmayan bir adak olacaktı. Ola فيما la yemliku ibnu adam ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikrettikten sonra da burada adak ile alakalı başka bir hükmü başka bir fayda zikrediyor. Adem oğlunun sahip olmadığı, kendisinin malik olmadığı bir hususta da adağı yerine getirmek yoktur. <gülüyor> İmam rahimehullah bu babı zikrettikten sonra bu babın İçinde geçen bu hadis şerifte adak adama ile alakalı, adayeti yerine getirme ile alakalı bir mesele olduğu için arkasından buna münasip olarak adak ile alakalı bir bab zikret Diyor ki İmam Rahimahullah Babun mineşşirki ennezzruli gayrillah Allah'tan başkasına adak adamının şirkten olduğu bab. Münasebet açık değil mi? Birinci babta kurban kesme vardı. Allah'tan başkasına. Sonra Allah'tan başkasına kurban kesilen yerde Allah için kurban kesmenin masiyet olduğu beyan edildi. Bu masiyettir. Zahiri görüntüde bile surette bile o mekana iştirak etme hususunda bile onlara benzemektir. Şirke bir vesiledir. Ve bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun önünü kapattı. O buhanede deve kesmeyi adayan adamın hadisinde adak ile alakalı bir mesele geçtiği için Bunun da ibadet tevhidiyle adak ibadet olması cihetiyle alakası olduğundan İmam rahimehullah hemen onun peşinden adak ile alakalı bu babı zikretti. Dedi ki: "Babun min eş-şirki en nedr li Allah'tan başkasına adak adamanın şirkten olduğu bab. Yani büyük şirkten. Kişiyi İslam milletinden çıkartan büyük şirkten olduğunun beyanı babı. İmam rahimehullah bu babta Ada'ın Allah'ın halis hakkı olan ibadetlerden bir ibadet olacağını böyle olduğu için ondan başkasına sarf edilmesinin ondan başkasına yapılmasının da kişiyi, sahibini İslam dininden, milletinden çıkartacak büyük şirk olacağını beyan edecek. Ancak ondan önce biz bu bab ile alakalı şu iki meseleyi mukaddime yapalım. Önce şunu bilmemiz lazım. Burada Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişiyi İslam milletinden çıkartacak olan adak nedir? Ve bunun kısımları, suretleri ne şekilde olur? Diyoruz ki adak. Biz bunu Türkçe'de adak diyoruz. Bunun gerçek ismi nedir? en o, nezir bunun ismi bu adak kardeşleri veyahut da nezir kişinin şeriatın aslında kendisine vacip olmayan bir şeyi kendi kendisine vacip etmesidir bu adağın tanımı adak yani nezir kişinin şeriatın dinin aslında aslında kendisine vacip olmayan farz olmayan bir şeyi kendi kendisine farz etmesi farz yapması Biz adağı bazı kısımlara ayıracağız. Demin ki hadiste de geçtiği için. Ve mesela zihnimizde tavdih olunsun açık olunsun diye. Adağı öncelikle iki kısım ayıracağız. Birinci kısım Allah'a yapılan adak. Kişinin Allah'a karşı Allah'a dayarak kendi kendisine Aslında şeriatta vacip olmayan bir şeyi vacip etmez. Bu Allah tebareke ve yapılan ibadetlerden bir ibadettir. Biraz sonra papta bu mesele inşallah takdir edilecek. Allah'a yapılan adak. Allah'a yapılan adakı iki farklı itibara göre iki kısma ayıracağız. İki farklı itibara göre. Birinci itibara göre <gülüyor> adak durup dururken mi yapılıyor? Yoksa Allah'a bir şey adanırken bunun karşısında Allah'tan bir beklenti üzere mi yapılıyor? Bizde birinci kısım bilinmiyor. Durup dururken bir adak yapma diye bizde böyle bir şey yok. Bizde adak denildiği zaman atla gelen şey şudur. Eğer Allah hastama şifa verirse bir kurban keseceğim. Eğer işte oğlum şu imtihanında başarılı olursa Allah için oruç tutacağım. Bizde bu da yok. Sadece kurban kesmeyle alakalı var. Bu kurban kesmeyle olan alakalı adak da Hep böyle bir şeye bağlanarak, bir şeyle kayıtlanarak söyleniyor, söyleniyor, yapılıyor. Buna mukayyet adak deniliyor. Mukayyet adak demek, yani kişinin şeriatın aslında kendisine vacip olmayan bir şeyi kendisine vacip yaparken, bu yapma işini Allah'tan gelecek bir nimete, nimet ile kayıtlayarak yapması. Ondan buna mukayyet deniliyor. Kayıtlı. Diyor ki böyle olursa, Allah hastalığıma şifa verirse, Allah bana bir ev nasip ederse gibi. Ne, yap, ne yaptı adam? Kendisine mesela o kurbanı kesmek vacip değildi. Diyor ki Allah hastamı iyi ederse, işte bu kayıt. Kurban keseceğim. Bu kurban keseceğim işini kendine yüklemeden, bunu kayıtlandırarak yaptım. Bunun ismi mukayyet atak. Anladık mı arkadaşlar? İkincisi de, Hemen bunun zıttı zaten belli. Mutlak adak. Mutlak adak bizim bilmediğimiz. Yani aramızda meşhur olmayan, maruf olmayan memleketimizde, yöremizde. Böyle bir şeye talik etmeden meseleyi, böyle bir kayıtla kayıtlandırmadan, Allah'tan gelecek bir nimet ile veya Allah'ın üzerimizdeki bir nikmeti, bir belayı def kayıtlandırmadan adak adamı. Allah için... Şu kadar gün oruç tutacağım. Allah için üzerime şöyle bir hayvan kesmeyi adıyorum. Gibi lafızlarla kişinin kendi kendisine böyle bir şeyi vacip etmesi. Buna da ne diyoruz? Mutlak adak. Neden mutlak denmiş? Bir kayıt yok. Şöyle olursa böyle olursa denilmiyor bu adanın içerisinde. Adak kardeşlerim dedik ki kişinin şeriatın aslında kendisine vacip olmayan bir şeyi kendisine vacip yapması. Bu adanın tanımı. Peki adağın hükmü nedir? Adağın hükmü bu kısımlarına göre değişiyor. Adağın hükmü bu kısımlara göre değişiyor. Bir kimsenin mukayyet olarak Allah'tan gelecek bir nimet ile veya Allah'ın üzerindeki bir belayı nikmeti def etmesiyle kayıtlayarak bir adak adaması en azından mekruh bir ameldir. En azından mekruh bir ameldir şu itikatlar ile beraber olursa ki galiben umumen bu itikatla yapılıyor haram olur bir kimse Allah kullarına onlar ona bir karşılık vermeden inam etmez Allah kullarına onlar ona karşılık olarak bir kurban takdim etmeden bir amel surmandan onlara yardım etmez onlara inam etmez Allah'ın bana yardım etmesi için ben de karşılık olarak şöyle bir şey ona teklif etmeliyim itikadı ile yapılıyorsa haram olan bunun haram olacağında şüphe yoktur. Ki Allah en doğrusunu bilir. Halkın birçoğu bunu yaparken bu itikad ile yapıyor. Eğer bu itikat yoksa, daha bundan ibaret zannediyorsa bunun en azından mekruh olacağını söyleriz. Allah en doğrusunu bilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Adak bir hayır getirmez. Adakta bir hayır yoktur. Adaktan bir hayır olmaz. Ancak neye yarar adak?" diyor yine birisenin Sadece cimriden mal çıkartmaya yarar. Cimrinin amel yapmasına yarar. Adam cimri, kurban keseceği yok Allah için. Sadece bu adak ile ondan bu kurban kesme ameli sadır olmuştur. Bu söylediğimiz hangi adak için geçerli? Mukayyet. Mukayyet. Böyle böyle olursa Allah için ben de böyle yapacağım. Mukayyet adak. Bunun hükmü Allah'ın doğrusunu bilir. En azından mekruhtur bahsettiğimiz itikat işin içine karışıyorsan haram olduğunda kişi tereddüt etmez. Çünkü bu Allah ve Teala hakkında su izan etmektir. Allah hakkında kötü beslemek. Allah kainatın alemin yaratıldığından beri gece gündüz ellerini açmış karşılıksız yere infak eder dururken Allah'ın nimet vermesini veya bir belayı def etmesini bizden sadır olacak böyle bir karşılığa bağlamak Allah ve Teala hakkında büyük bir kötü zan beslemekti. Bu birincisinin hükmü. İkincisinin hükmü mutlak adak. Yani hiç böyle bir şey yok. Dedi ki Allah için kurban keseceğim. Allah için üzerime kurban kesmek adıyorum. Yani Türkçe böyle söylenmiyor. Bilinmediği için biz de bilmiyoruz. Ben yani Arapçada diyorlar ki lillahi aleyye ale keda keda. Allah için üzerime şöyle şöyle yapmak borç olsun. Herhangi bir şeye bağlamadı. Bu da mutlak adak. Bunun da hükmü kardeşlerim, Allah en doğrusunu bilir, en azından terk edilmesi evla olan bir şeydir. Yapılmaması yapılmasından daha evla olan bir şeydir. Bunun da mekruh olduğu söylenebilir. Neden terk edilmesi daha evla? Çünkü senin zimmetin, senin borçhanın, senin yükümlülüğün, Zaten Allah Tebareke ve Teala'nın sana vacip kıldığı vaciplerle meşgul. Zaten üzerinde boynumda bir sürü vacip yük var. Sen zaten bunları yerine getirmekte bir sürü taksir ediyorsun. Hal böyleyken sonunda da muhtemelen taksir edeceğin ve sonra da gidip alimlere ya böyle adamıştım acaba yapsam yapmasam ne olur gibi sorular sorarak kendini sıkıntıya sokacağın bir şeyi yani kendi omzuna yüklememek kendinin zimmetinin Beraati temizliği açısından daha selametlidir. Böyle değil mi? Zaten üzerindeki vacip ezen meşgulsun Onda taksile ediyorsun. Böyleyken daha sonra kuvvetle muhtemel taksil edeceğin bir vacibin altına kendi kendine niye giriyorsun? O yüzden denilir ki bu adak en azından terki evladıdır. İnşallah Allah'ın doğrusunu bilir. Alimlerin sözlerinden adamı adağın hükmüyle alakalı benim anladığım bu. İkinci bir taksim Adanan şeye göre, Adanan şeye itibariyle, şu anda hala neden bahsediyoruz? Allah'a yapılan adaktan bahsediyoruz. İkinci taksim, Adanan şeye itibariyle, taat olan adak, taat olan adak, yani adadığın şey, hadizatinde Allah'a ibadet olan bir şey. Allah için şu kadar oruç tutacağım, Allah için kurban keseceğim. Allah için umreye gideceğim. Allah için şu kadar fakiri doyuracağım. Bunlar hepsine, Hepsi bunların taat cinsinden olan şeyler. Taat cinsinden olan şeyler. Buna taat olan adak deniliyor. Bunun zıttı da nedir? Masiyet, masiyet olan adak. Masiyet olan adakta da adanan şey Allah'a taat değil Allah'a masiyet. Diyor ki adam bir şeye bağlayarak veya bağlamayarak şu işim olursa sakallarımı keseleyin. Şimdi ne yaptı bu adam? Adak adadı. Adadığı şey ne? Masiyet. Masiyet. Masiyet. Veya buna benzer bir isyan, bir günah iş adadı. Burada kardeşlerim taat olan adağı yerine getirmek vaciptir. Masiyet olan adağı yerine getirmemek vaciptir. Taat olan ada yerine getirmek vaciptir. Masiyet olan ada yerine getirmek caiz değildir. Yerine getirmemek vaciptir. Ancak yerine getirmek caiz olmadığı halde bu adak adamlıktan sonra adak akti gerçekleşmiş olduğu için bir kimse masiyet adadığı zaman adağını yerine getirmez. Ancak bu kimsenin üzerine ada, adağından dolayı yemin keffareti yapmak gerekir. Anladınız mı arkadaşlar? Adam bir defa ada adadı. Böyle olursa Allah için sakalını keseceğimdir. Sonra geldi sordu biz dedik ki, ya mübarek sakalı kesmek haram. Senin bu bu adam masiyet olan bir adaktır. E ne yapacağım diyoruz mu adak boşa gitti? Hayır adak boşa gitmedi. Sen bir kere adadın. <gülüyor> yani adama işi adak nedir ak dolmuş oldu. Öyleyse sana sana ne lazım gelir? Bu adanından dolayı yemin kefareti yapman lazım gelir. Anladın mı arkadaşlar? Bütün bunlar Allah'a yapılan adak. Taat olan ada yerine getirmek gerekir. Vaciptir. Masiyet olan ada yerine getirmemek vaciptir. Yerine getirmez ancak adak akt olduğu için bundan dolayı yemin kefaret uygular. Bunlar birinci kısım. İkinci kısım. Allah'tan gayrına. Allah'tan gayrına adamak. Birisi Allah'tan gayrına bir şey adarsa eğer Allah hastamı iyi ederse şu filanca türbeye kurban keseceğim. Ne adadı şimdi? Allah'tan başkasına adadı. Hem de Allah benim hastamı iyi ederse diyelim. Veya şöyle olursa filanca veliye, filanca ağacı türbeye işte bizim memleketimizde yaygın olan şeylerdi Mesela şeker dağıtmayı adadım. Küp şeker dağıtıyorlar gördünüz mü? Küp, Eyüp Sultan da küp şeker dağıtıyor. Küp şeker. Küp şeker millet yani. Buna adarsa Allah'tan başkasına adamak, Allah için adamak tevhiktir kardeşlerim. Allah için adamak ibadettir. Böyle olunca Allah'tan başkasına adamak ne olur? Şirk olur. Allah'a adadığımız adak, masiyet adağı olunca Bunu yerine getirmek caiz miydi? Evet. Ne yapmak gerekiyordu peki? Yemin, Yemin kefareti. Peki Allah'tan başkası adına adadığın zaman bunu yerine getirmek ca caiz mi? C peki buna ne gerekir? C buna tecdidi iman gerekir. Buna burada adak aktı olmadı. Burada bu adam şirk irtikaf etti. Şirk yaptı. O yüzden buna tövbe edip tevhid ile dine dönmesi gerekir. Tecdi iman yetmesi gerekir. Adak Kefareti, nezir kefareti falan bir şey de gerekmez. Çünkü bu yaptığı adak ak dolunan bir adak değil. Sahibini milletten, dinden çıkartan bir şirk eylemi olmuş oldu. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi bu tavsiyede beraber. İkinci bir mukaddeme. Babta deniliyor ki veabun mine şirki şirk'tendir Allah'tan başkasına adak adamının şirkten olduğu bab. Şimdi kardeşlerim, bir şeyin şirk olduğunu ispatlamanın iki tane yöntemi var. iki tane yolu var. Bunlardan birincisi umumi bir istidlal şekli. Umumi istidlal yolu. İkincisi de hususi istidlal yolu. Hususi istidlal yolu kolay. O şeyle alakalı Onu Allah'tan başkasına yapan şirk koşmuştur. Bunu Allah'tan başkasına yapan müşrik olur. Gibi o konu hakkında hususi nasla deliller varsa o şeyin Allah'tan başkasına yapılmasının şirk olduğunu biz bu hususi yöntemle ispat eder ortaya koyarız. Bir de umumi bir istidlal şekli var. Bu umumi istidlal şekli şu mukaddimelerden oluşuyor. Biz öncelikle ibadetin Sadece Allah'a ait olduğunu, sadece Allah'a yapılacağını takrir ederiz. Bu kitabın mukaddimesinde ve tevhidi anlattığımız diğer bütün meselelerde olduğu gibi ibadetin sadece Allah'a yapılacağı ile alakalı bütün umumi deliller burada delilimizdir. Bu özel bu meselenin özelinde bile. Sadece ibadetin Allah'a yapılacağı. İyyake na'budu ve iyake nestaîn bile. İyyake na'budu ve iyake nestaîn bütün ibadetlerin Allah'tan başkasına yapıldığı zaman şirk olacağının umumi bir delilidir. Ancak şu mukaddimeden sonra. Önce şunu anlatırız. İbadetler her bir çeşidiyle sadece Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına yapıldığı zaman bu şirk olur. Ondan sonra şu ikinci mukaddimede şunu ispatlamamız gerekir. Bu şu anda sadedinde olduğumuz konu bu mesele ibadettir. Yani ben sana eğer şu sadedinde olduğumuz meselenin ibadet olduğunu ispatladığım zaman o umumi delillerden hareketle bunun da Allah'tan başkasına yapılmasının şirk olduğu ortaya çıkmış olur. Bununla alakalı hususi olarak Allah'tan başkasına adak adayan şirk koşmuştur diye bir delile ihtiyacım yoktur. Anlık mı arkadaşlar? Burada bize lazım olan şey ne? Bu işin ibadet olup olmadığını ispatlamak. Bunun ibadet olup olmadığını ispatlamak için ibadetin haddini bilmemiz lazım tanımını bilmemiz lazım. Bir şeyin ibadet olduğuna hükmetmek için neler lazım bunu bilmemiz lazım. İbadetin tanımını yaptık. Şeyhül Hüseyin Ebu Teymiye tanımını hatırlayan var mı? Dedik ki ibadet Allah'ın sevdiği ve razı oldu. Gizli ve açık. Sözlü ya da fiili her türlü ameli eylemi kapsayan geniş kapsamlı bir isimdir. Burada bu mukaddime eşyon için yaptık. Müellif Rahimahullah Bu babın altında, babın ismi Allah'tan başkasına adak adamının şirk olduğu. Bu babın altında takrir ettiği mesele sadece nezirin ibadet olduğu meselesi. Yani sana diyor ki, bak biz burada sana nezirin ibadet olduğunu anlattık, anlatıyoruz. Daha önce de sana şunu takrir etmiştik. İbadet sadece Allah'ın hakkıdır ve ondan başkasına sarf edildiği zaman şirk olur. Bunun da ibadet olduğu anlaşıldıktan sonra demek ki bunun da Allah'tan başkasına sarf etmek şirktir. Açık vadahti değil mi arkadaşlar? Evet. Ne? Diyor ki müellif rahimallah. Babun Allah'tan başkasına. Adak adamanın şirkten olduğu babı ve kavlillahi teala ve Allah teala'nın şu buyuru. Diyor ki Allah teala yufu'ne bin nedri. insan suresinde müminlerin müminleri övme onlara sena etme siyakında. Diyor ki yufu'ne bin nedri. Onlar ki adaklarına vefa eder. Adaklarını yerine getirirler. Ve yekâfûne ve öyle bir günden korkarlar ki kâne şerruhu mustatîra. Onun şerri kötülüğü her yere yayılmış. Yani adaklarını yerine getirir o müminler ki onlar adaklarını yerine getirirler ve şerri kötülüğü her yere yayılmış olan günden korkarlar. Burada Allah tebareke ve teala adaklarına vefa edenleri, adaklarını yerine getirenleri övüyor. Şimdi deminki yaptığımız mukaddimeye göre şu yoldan gidiyoruz. Allah bu ayette adakları yerin adaklarını yerine getirenlere sena ediyor, onları övüyor. Allah'ın bir amel sebebiyle insanlara müminleri övmesi Allah'ın o ameli sevip ondan razı olduğunu gösterir. Doğru mu? Allah'ın o ameli sevip ondan razı olması o amelin ne olduğunu gösterir? İbadet olduğunu gösterir. Eğer Allah onu övmüşse övmesi onu sevdiğini gösteriyorsa onu sevmesi onun ibadet olmasını gösteriyorsa eğer ibadet olduğu anlaşıldıktan sonra bunun Allah'a halis yapılması tevhid Allah'tan başkasına sarf edilmesi ne olur? Şirk olur. Bu ayeti kerimede delil getirilmek istenilen şey bu. وَقَوْلِهِ ve ikinci Allah Teala şu buyuruyor. Diyor ki Rabbimiz Teala Siz ne adak adarsanız, e, ne infak ederseniz, ne harcama yap yapmış olursanız olun. nedirin. veya ne adak adamış olursanız olun fe ya Alemu. Allah bunları bilir." Bu ayet de ki Siz ne infak etmiş olursanız olun ne adamış olursanız olun. Yani yaptığınız bütün infakları ve bütün adakları Allah bilir. Allah ve Teala'nın ilmi sadece bizim infaklarımız ve adaklarımıza sınırlı değil değil mi? Onun ilmi her şeyi ihata eder. Peki onun ilminin bu siyakta bu şeyler hususiyetinde zikredilmesinin manasını alimler diyorlar ki Allah'ın ilmini bu siyakta böyle hususi şeylere bağlaması Allah bunları bilir Yani bunların karşılığını verir demek. Allah bunları bilir, bunları bildiği için kendisi için yapılan bu şeyleri zayi etmez. Ve dolayısıyla onların cezasını yani mükafat ve karşılığını verir demek. Allah ve teala'nın bilmesi bu amellere mükafat vereceği anlamına geliyorsa. Allah'ın bu işlere mükafat vermesi ne anlama gelir? Allah'ın bunları sevdiği ve bunlardan razı olduğu anlamına gelir. Allah bunları seviyor ve bunlardan razı oluyorsa bu ne anlama gelir? Bunların ibadet olduğu anlamına gelir. Şimdi bu sefer umumi istillerden bunun ibadet olduğu bu mukaddimelerle ortaya çıktıktan sonra bu siyakta zikri geçen şeylerin Allah'a yapılması tevhid olur. Allah'tan başkasına sarf edilmesi ise şirk olur. Anlatılmak istenen bu. Diyor ki İmam Rahimullah ve Sahihi. An Aisha, radiyallahu anha. Sahihte Aişe radiyallahu anha'dan yapılan rivayette o dedi ki Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men nezera en allaha. kim Allah'a itaat etmeyi adamış, nezir etmiş ise fel Allah'a itaat etsin. Yani ne yaparak? Adana, Yerine getirsin. Kim Allah'a itaati adamissa, adani yerine getirsin. Ve men nezera en ya'si Allaha, Kim de Allah'a isyan etmeyi adadıysa fala ya'sihi Ona isyan etmesin. Yani ne yapmasın? Adağını yerine getirmesin. Bu hadis-i şerefte de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Kim Allah'a itaati adamissa, Allah'a itaat etsin Yani bu adanı yerine getirsin şeklinde bu işi emirle söylemiş olması bunun vacip olduğunu gösterir. Bir kimse Allah'a itaati adadıysa, e bunu yerine getirmek emredilmişse, öyleyse bu adayı yerine getirmenin hükmü nedir? Vacip. Vacip neyin hükmü? Bunlar eğer bir şeyin hükmü vacipse bu o şeyin ibadet olduğunu gösterir. İbadet olduğunu gösterir. وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْسِيَ Allah Kim de Allah'a isyanı adadıysa fela ya'sıhi ona isyan etmesin. Ama bir kere adadı. Ne yapacak? Sadece adağını yerine getirmesin. Ancak adak artık ak dolunluğu için adağını yerine getirmediğinden dolayı yemin kefareti yapsın. Hadisin bazı lafızlarında bu ziyade geçiyor, bulunuyor. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir şey unutmamış. Olmayı umuyorum. Subhanak Allahu bihamdik. Ishadu anna ilahe illa ente. Astaqfiru kawatubin. Buyum. Joo, joten bu on Allahin uskemisiin vapaat niin yhdessä messinässä, kumamassa, başka Bir yerde zaman ne olduğu zaman? Fetih. Fetih olduğu zaman. Aynen mesela Hristiyan bir merdede. Fetih oldu ve onların büyük kilisesi camiye çevrilmesi meselesidir. Bunun hükümeti hocam? Caizdir. Burada namaz kılınabilir. Camiye çevrilmeden bile kılınabilir. Seleften, Hazreti Ömer'den, radıyallahu anh'undan kilisede Beytülmaktis'te namaz kıldığı sabit. Sahabeden başkalarından da sabit. Burada namaz kılınır. Peki deminki takdir ettiğimiz şey ile bunu nasıl tevcih edeceğiz? Bunu şöyle tevcih edeceğiz. Biz kilisede namaz kıldığımız zaman dışarıdan bakanların bizim Hristiyan ibadeti yaptığımız zannetme ihtimalleri yok. Çünkü ibadetimizin sureti başka. Biz müstakil kendimize has bir ibadetle ibadet ediyoruz. Onlar, onların ibadetleri başka. Biz dış görünüşte onlara benzemiyoruz. O, bizim, bizim yaptığımız suret aynı değil. Ama amelimiz de öyle değil. Onların işlediği türden mesela onların kurban kestiği yerde ne bileyim İsa'ya kurban kestiği yerde kurban kesmek olsa bu bizim için helal olmaz. Ama onların İsa'ya kurban kestiği yerde biz namaz kılsak burada bir benzerlik yok.